140. Konu, HZ Peygamber'in Habeşi Kralı Necaşi'ye mektup göndermesi, Hazreti Peygamber, Ebu Talib'in oğlu Cafer ve arkadaşları hakkında, Am bin Ümeyye Damri ile, Necaşi'ye şöyle bir mektup yolladı, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ın Resulü Muhammed'den Habeşistan Kralı Necaşi Esham'a, Selam senin üzerine olsun, yegane güç ve kudret sahibi Kuddus, mümin ve müheymin olan Allah'a hamd ediyorum, Şehadet ederim ki İsa, Allah'ın ruhu ve kelimesidir. Onu bakire, saf, temiz ve namuslu Meryem'in rahmine ika etmiştir ve böylece Meryem, İsa'ya gebe kalmıştır. Allah İsa'yı ruhundan ve nefasından yaratmıştır. Nitekim Adem'i de eliyle ve yine nefasından yaratmıştır. Seni biricik ve ortaksız olan Allah'a davet ediyorum. Onun taati üzerinde yardımlaşmaya, ona tabi olmaya, ona ve benim getirdiğime iman etmeye davet ediyorum. Ben Allah'ın Resulüyüm, sana amcamın oğlu Cafer ile beraberindeki Müslümanları gönderdim, onlar sana geldiklerinde kendilerini misafir et, zulmü terk et, seni ve askerlerini Allah'a davet ediyorum, ben vazifemi tebliğ ettim, nasihatta bulundum, benim nasihatımı kabul ediniz, selam hidayete tabi olanların üzerine olsun.